Modern sabahlar. Moder sabahlar. Modern sabahlar. Radyo 2'den günaydın sevgili sana 16 Ocak'ta saat 8.16'dan Modern Sabahlar karşınızda. Bunlarda 35 bin yılda bir olacak şeyler. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Bunlarda bebelele. Pardon sevgili ya çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Günaydın. Günaydın Senin sevgili dinleyiciler. Espriyle cesaret verecek adam henüz stüdyoya gelmedi. Ne cesaretle, hangi özgüvenli bu? Nasıl ya, ne, ne diyorsun abi Bunlar anda... da bebelere <gülüyor> diye gülecek bir adam vardı biliyorsun. Evet. Henüz gelmedi. Şimdi öncelikle günaydın. Keyifler olsun. Ee, herkes... Keyifler saçılsın. Sen şunu bil. Sen keyif serpintisi. Özgür keyfi kuvvet diye yazıyorsun ve söylüyorsun değil mi? Yani sadece keyif, keyfi yazarken Q ile kullanıyorum. Öbür, yani Q -U ile kullanıyorum. He. Keyif serpintisi derken mesela sadece Q. Peki şey benim benim KUF'ime karışma. Mesela Ya da koefimin kahyası mısın? orada ik, İkisi de Q ile mi yoksa? Q-U-E. Kahya'daki? Kahya zaten Kiyaya. Q ile. O zaten Q ile <gülüyor> değil mi? Hı hı. O zaman e, Benim, benim KUF'ime karışma diyorum sana ve e, tüm dinleyicilerimize günaydın diyorum. E, 16 Ocak 2014 kaba bir hesapla perşembe gününe denk geliyor bugün Bravo. Ee, güzel bir hava var dışarıda dün gündüz şurup denmez ama yani bu ocağın 16'sında böyle bir hava çıkınca karşımıza şurup gibi damlamasını kullanabiliriz hakikaten evet. şurup gibi hava valla e, dün gündüz saatlerinde daha doğrusu gün içerisinde kendini gösteren güneş hakikaten herkese bir, bir yandan neşe bir yandan üzüntü verdi Kime üzüntü vermiş ya güneş gördü diye üzü üzülenme. <gülüyor> güneş geldi. Bu mevsimde, Vampirlere mi? Bu mevsimde biraz daha yağış olması da gerekmez mi arkadaşlar diye konuşan bir takım e, insanlara ve onların bence yaptığı tek hata arkadaşlar diye konuşmak. Arkadaşlar diye konuşmak ve yanlış yerlerde konuşmak. Şimdi Geçen gün Fahir de mutfakta bana çok ciddi bir şeyler anlatmaya çalıştı. Ben kendisine bir şey deminim de bu Apartman Yöneticileri Derneği'nin bu yıl hangi konularda insanların konuşarak sıkalım başlıklarından bir tanesi herhalde. Hangisi? Barajların dolmaması. Bir de şey var ya, doğalgızın, gelen doğalgazın kalitesiz olması. Yine tabii ki konuşulacak Apartman Yöneticileri Derneği'nin sempozyumlarında. Bu yıl ne konuşalım da yanımıza yaklaşan herkesin ruhunu çekelim, onu pestile çevirelim. En güzellerinden bir tanesi. Mesela İzmir'de ben bir tanesine ha, katılmıştım. Mesela İzmir'de ne? Çünkü bölgesel olarak değişiyor diye biliyorum tabii babamın apartman yöneticiliği yaptığı sene Küçük çocuk olarak gitmiştim mert, tamam. oyuncaklarımla. Apartman yöneticileri derneğinin içinde. Orada şeyi aslında tarihi bir toplantıya gitmişim yani. Ne yaşandı? 80'lerin hemen başı. Tamam. Esas. Sonra mı? Esas nem lafının çıktığı toplantı olabilir. Haa o toplantı mıydı o? Ya, galiba o toplantı. Yani, yani ben o çocuk Olaf, aklımda öyle şey hatırlıyorum. Yani ben yok. de İzmir'deyken çok yoğun duyduğumu hatırlıyorum da o laf İstanbul'dan geldi esas diye de bir söylenti de hatırlıyorum ben. Ya ama İstanbul'da, İstanbul'da kar falan da yağıyor ya. Öyle bir kışı kış olarak gösteriyor. İzmir'de o yok ne yapacak İzmirliler falan işte o toplantı ne Doğru. yapabiliriz ne yapabiliriz. Esas. Konuşmaları sıkıcı bir cümleyle şey yapalım ne yapalım nem lafı ortaya atıldı. Çok yani rahmetli oldu tabii şimdi çok bir Cengiz Bey vardı hmm. onun apartmanı da 12 katlıydı onun yöneticisi. Yeterli galiba ya. o dedi nem dedi yeterli herhalde. Onu anlaşıldı. Herkesin hoşuna gitti ve her apartman yöneticisi kendi apartman ve çevresindekiler için kullandı ilk önce bu lafı. Onlar duydular söylediler ve bugün İzmir'de soğuk değil ama nem lafı Vallahi çok e, yakın tarihten seni, bir kesit. Önce, bir, bir tarihten bir yaprak diyoruz adeta. E, ve önce seni ve sonra o toplantıda bu işin mimarlarını adeta yani tebrik şeyine boğuyorum. E, çiçeğine boyuyorum. Tebrik ediyorum daha doğrusu. Keyif yani, serpmişsiniz. Çok güzel Teşekkür oturtmuşsunuz. Ederim. Çok güzel oturtmuşsunuz bu lafı. Darısı Ankara'nın başına diyoruz. Keyif ötesi. Evet. <gülüyor> Eğer insanları tiksindirerek keyif lafından uzaklaştırabilirsen ben de misyonumu tamamlamış olacağım. Avustralya kaç dereceymiş? Keyif mücadelesi. Biz hava'dan konuşuyoruz gik, gik, gik, gik, diye de esas, kaç? esas Avustralya kaç mu? dereceymiş? Art, artı derecelerden bahsediyorum. Kaç dereceymiş? 40. 45 dereceymiş. E olur canım sen de şimdi insanları şaşırtma. Güney yarımküre orası. Bana kuzey yarımküreden bir yer söyledi. Hayır orada da bir garabet durum var ya derece Artık nedir ya? Kendi boş ver, 45 derece. Ha sıcak değil ne? Bulamadılar mı onu? Sadece hala derecelerle konuşuyorlar bizler. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo türbesi modern sabahlar devam ediyor sevgili sana sabahlar. Like ben bitti zannetmiştim şarkımı. Halbuki en yani vurgulu vurgul yerymiş. Hoş geldiniz Firebase Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş Nasıl bulduk. bahar havası sizi de çarptı mı? Vallahi yemin ediyorum o zaten beni taksiciler getirmişler. Devam ediyor değil mi bahar havası? Taksiciler getirdi evet. <gülüyor> bahar havasının müjdecisi taksiciler. Ben bayılmışım çünkü. Oracıkta yığılmışım. Taksiciler sağ olsunlar su vermişler, ayıltmışlar beni. Burada kapının önünde ayıldım. Tokatlıyordu bir taksici benim. Paramı ver lan madem paran yoktu. Beyefendi dedim ne yapıyorsun? Bahar havasını çarptı adama lan denir mi ya? Ya lan denir mi? Ben de öyle dedim Önce ya. Mı? Yani landa o da hani bazen tokat biraz... atarsın ya şeyi kendine getirmek için. Evet. Biraz ilgi gördükten sonra belki parada vermem diye abarttın mı Faiz? Belki de bilmiyorum. Ben orada beni bahar çarpmaz... Hmm. Sen niye bağırdılar biliyor musun? Ha. Bıyıklarını şey yaptıkları için. Bıyıklarımı kıskanıyorlar. Bence benim bıyıklarım kıskanılıyor. Çünkü bahar müjdesi bıyıklar geldi. <gülüyor> sen, sen bir cümlesini tamamlıyorsun ya. "Kıskanmayla bitmeyecek" gibi bir yazdım ona cümleyi. "Kimseyi kıskanmayla suçlayacak kadar zalim değilsin Safafero. Sakın unutma." Ney? Benim bıyıklarımın nesi var? Neyini beğenmedin? Bıyıklarının etkisiyle bence bağırdılar adam yetkisi. adam gibi adam bu ha. niye parasını vermiyor evet. diye düşündüler. Yani, doğru. O da doğru yani. Bu da bu da bıyıklı. Bunun parasını vermeme ihtimali olamaz diye düşündüler ve şey de düşündüler. Kesin bir buna baharın müjdecisi diyerek bir anda kafaları karıştı. Diğer, çünkü ben diğer taksicinin kaşlarıyla seni gösterip bıyıklı bıyıklı dediğini <gülüyor> tahmin ediyorum. Gözümde canlanıyor. Şey diye söylüyorlardı. Ben de orada baygınım kendimden geçmişim. Rüyadayım zannediyorum. Zannetmişsin. Ee, kim vermedi lan parayı falan diyor taksici arkadaşına evet. oğlum sen bana niye lanlılığını konuşuyorsun falan diye, birbirlerine giriyorlar oradan üçüncü bir arkadaş dedi kim vermedi abicim parayı dedi bıyıklı vermedi dedi bu yaştan sonra bana bıyıklı dediler Oktay keşke sen şu bıyıkları dün şey yapsaydın da hurdacılar sesinde çok işimize yarardı sevdiğim kadın bana bıyıklı dedi Oktay ne diyeyim Ege zalim hayın değil mi bu hayat sen de bırakmıştın zamanında ne haber bıyıklı değil mi Maalesef. Hadi hoşçakal bıyıklı diye mi yolladı Evet yani biraz öyle Gerçi keşke böyle bıyıklı Senin söylediğin bıyıklı bile daha böyle az zalim Bana söylenen Bıyıklı derken bana bıyık altından gülümseme de dahil olmak üzere söyleniyordu maalesef Neyse canım birkaç günde böyle Birkaç günde böyle, kadar böyle. Ülkenin buna ihtiyacı var Evet yani benim bir adam var da Oktay Ege. Hadi ya Evet Hı -hı. Ee, sen Sana bağırıyorum çünkü ne ne o kim vırt vırt Önümüzde önemli maç var mı? Önümüzde önemli maç var Hadi bu yığına iddiaya gir birisiyle. Çok çok, çok büyük meseleymiş gibi. Bu yığını mı keselim falan. Tamam abi, tamam. Ama yani önümüzde dediğim benim bir bir ay falan böyle gezmem icap edecek. Adak nedeniyle mi? Yo maç nedeniyle. Ne tip bir başka önemli çok, maç vardı çok ya? Çok yakında o kadar bir maç yok yani. E şeye gir. Ee, başka bir iddiasına gir. İlla maç olmasına gerek yok ya. Seçimlere gir mesela. Seçim, Seçimlerimiz Mart. 30 Mart'a kadar. 3 aya kadar bakımını, Şubat, da, bakımını da yaparsın. 2 ay var ya. Neyle bakımını yapayım? Bakım. Bakımını ne? neyle yapayım? Neyin bakımını mı? Bıyık yağıyla ne? mı? Neyle bakılır bıyık? Biraz daha düzgün kesersin <gülüyor> uzadıktan sonra. Canım, çok düzgün şu anda. Şu anda, bakayım, kusursuz, kaldır bakayım. şu anda haddinden fazla düzgün. Kusursuz kusursuz dedikleri şey bu. Kusursuz bıyık. Yani şu anda Fahir'in biliyorsunuz e, sakal biçimiyle ilgili benim gözlemlerim ne vardı. Var? Ee, şu andaki bıyıkla artık dolmuşu bırakmış, kendi taksi plakasını takmış, gündüzleri kendim geceleri şoför çalıştırıyorum diyecek bir adam haline gelmiş. Şu kılınma kıyafetimle de bu bütünlüğü eminim ki ruh haline de sağlık. Teşekkür ederim. ederiz. Valla güzel oldu. Radyo, tebrik tebrik ederiz, vallahi. Radyoya zıplayarak girmeseydin daha net anlayacaktım ben. Ama zıplayarak girdin ya bıyık mu bıyık mu bıyık mu diye benim de kafam böyle şey oldu yukarı aşağıya doğru. Ama şu anda daha net anlıyorum oturduğun için. Teşekkürler. Tebrik ederim. Güle güle uzat. Bıyıklı kardeşlerime sesleniyorum. Yalnız değilsiniz. Onlara da destek veriyorum ben. Bıyıklı tüm bıyıklı kardeşlerime. İddialarda kaybetmediğin Tüm bıyıklar. İddialarda kaybetmediğin Özgür iradenle. Özgür irademle bu zamanlar nasip etsin. son verdiğin günler yaşa inşallah. SBS kaosu. SBS. Onu güzel oku. SBS diye okumaz. SBS. Doğru. SBS. KPSS. SBS. Seviye belirleme sınavı durdurma e, kararı çıkmış. E, sebebi de e, seviye belirleme sınavında seviyesizlik. E, i̇dare Mahkemesi ne demiş? Seviye se, sebebi de 718 adaya yanlış puan. Yanlış puan nasıl oluyor? Pardon, Hesaplamada mı? Hesaplamada hata olmuş. Makine hatalı demek ki. Makine hatalıydı. Orada demek ki bir küçük şeyle ama kaç puan hata? Var? Şimdi atıyorum. Ama Kakanlar kaç, kaç bin kişi giriyor sınava? 515,24 alacağını 515,11 aldı. Öyle deme Fahir. Binlerce kişinin önüne geçersin. Geçemezsin. O, o kadar farklı. Binlerce kişinin önüne de geçemezsin. 20-30 kişinin önüne geçersin. 718 adayın sonuçta. Herhalde oku, kazanılan okuldan gönderilme diye bir şey yoktur değil mi? Bilmiyorum ben okula... şimdi e, herhalde bunu en iyi anlayacak kişiyim. Biliyorsunuz yedek Anadolu lisesine. lisesi'ne yedek listeden girmiş bir kişi olarak. Yani bu çok şeyi değiştirir. Çok şeyi çok değiştirir. Çok şeyi değiştirir evet öyle bir... Sadece Ulan. o puanı yanlış hesaplarından Makti, değil de onun böyle bir... Başkaları da şeyleri, şeyleri tabii tabii tabii. 1.1 İptal... milyon öğrenci ve velileri biraz tedirgin bugünlerde. Ne olacak ee, peki? karardan sonra. Tekrar sınavımı diyecekler. Belli değil belki. belirsizlik var. Yani şimdi bir, ne olacak şunun, şunun garantisini verebiliriz. Oktay İsrail'in oyunu olabilir mi? Ben, ya, bence sadece İsrail İsrail siyade, bu sefer Arnavutluğun... dış devletlerin ortak bir şey mi? Acaba? Dış devletlerin ortak, ortak hareketi mi? Bana bir Arnavut hareketi gibi geliyor. Tam Arnavutları e yapacağı için, bir iş gibi geliyor. Ederim. Bence bu bir Arnavut diasporası. <gülüyor> Varsa şahit böyle bir şey. Ya çok zor hakikaten veliler öğrenciler için bu belirsizlik. Özellikle kazananlar çok tedirgin olmuyordur zaten o kazanılmış hak alınması mi? falan ya ama der, doğru. E, esas yedek listeye giremeyenler yani yedek listeden de ben kaydolamadım belki kaydolacaktım diye girenler e, yani, tedirgindir. Yani yayında dinlendirdiğimiz için her şehirden bir şekilde yedek listeye girmiş insanlar telefonumu çaldırıyorlar benim. Ben e. de dilim döndüğünce sistemi de sen tam hangi derneğin başkanıyımına git tüm ye yedekler, <gülüyor> yedekler, Yeder yeder. Yeder, yeder, yeter, yeter, yeter. Söz yeder. milletindir benim şeyimde o. Yeter, söz milletindir. Evet. Hı -hı. Çok güzel sloganmış ya. Çok saçma bir şey ama yani iş yapıyor, iş görüyor. Ee ne güzel işte. Lokalimiz var. <gülüyor> Özel gecelerimiz oluyor. Ne yapacaksınız bu konuyla ilgili? Tam senin konuşacağın zaman şimdi. Ne yapacağız? Lokal, lokaldeki çay şeyinden bahsetmeyeceksin herhalde uzun uzun. Valla tek işi sınav yapmak olan kurum düşünüyorsun. ne yapacağız diye. Ya şöyle yapabiliriz. Bir tane işleri bir, bir sınav düzgün yapmak değil mi ya bu şeyin? Neyin? ÖSYM'nin. ÖSYM'yi ÖSYM güzel söyle. ÖSYM. ÖSYM. ÖSYM'yi güzel söyle. Yani Ve... bir işleri var işte böyle. Hani... Sınav yapacağız. Yani, yani sınav, sınav yok yapıyoruz ama... ondan sonra yol yapıyoruz İnşaatlar devam ediyor falan değil ki. Bir tane sınav yapıyorlar 30, soruları 5 bulacaklar. Beş tane şantiye var aynı anda devam eden. Bir de sorulara... Doğru cevap kağıtlarıyla okuyacaklar. Ya eskiden şey vardı o sisteme mi dönüyorsa bu bilgisayar işi bozdu. Bu test e, şeyleri oluyordu. Cevap anahtarında delik açılırdı. Cevapların oldu. Evet, Mesela A güzel. şıkkı delikli. B yani Ona yani böyle üstüne, üstüne oturtulur. Üstten bir şeyle ataç vasıtasıyla sabitleniz. Kağıtlar okunurdu. Yani bu kadar zor. Doğru sayısı yaz. Yanlış sayısınız yaz. Yanlış sayısını dörde böl. Zarf et. Ne kadar dörde böldüğün kadarını doğru sayısından çıkar. Çünkü dört yanlış bir doğruyu götürsün. Anlaşıldı Eski sistem fix. <gülüyor> yani bu kadar basit. <gülüyor> yani şöyle karmaşık da kapraşıklı çeşitli varyasyonel hareketlere gerekiyor. Hayır, bilgisayar karıştırdı değil de bilgisayar. Şimdi o bu bu, bu hatayı yapan o senin anlattığın sistemde de İnsandı. senin anlattığın sistemde de şey ay bunu buraya koyacağım ama ters koymuşum diye böyle, öyle bir adam düşün onu ya. Oraya da bir tane ıslak havlu sistemini tekrar getireceğiz. Onu öyle yani. yapan çalışanların ağzına ve de onu konuşurken önce ağzına sonra beline olmak suretiyle ıslak ve bu kalın 3 kiloluk havlulardan bu şey dediğimiz ha. sarınmalık hamam havlusu. Hamam havlusu. Sebese'deki bu ıı, şeyin en büyük dış mihrakların işi olmasının ıı, göstergesi de ne? Yabancı zamanlamasının manidar olması mı? Hayır. Zaten Tam seçimlere yabancı... yaklaşırken olması mı? Yabancı şey mi bırakmışlar? Ya... Mesela çikolata yemişler. Gezi... Allah çikolatası gibi bir Gezi'de şey Gezi de denedikleri ve başarısız olduklarını sebebi mi yapmaları mı? Bunların hepsi doğru. Ama Teşekkür ederim. En net göstergesi bu değil. En net göstergesi. En net göstergesine yabancı dil testinde 718 adayın sonuçları. Neye müdahale edebilirler? Yabancı ülke dilinleri. Yani. Türkçe'ye müdahale edebilirler. Yıllar evrensel derler. Çekileden matematik çok daha iyi bir eğitim veriliyor matematikle Türkiye'de. <gülüyor> Vallahi çok net ortaya çıkmış Onları Bunu çözdün. Ben artık senin, ben senin takipçinim. Bir kez daha ortaya çıktı. Her ortaya türlü çıktın. senin takipçinim ben yani. sana söylüyorum. Ben bunu ispatlamış oldum. Ege gel sen de bu adamı takip Takip edelim. edelim. Oktav, biz karar verdik seni takip edeceğiz. Aman yapmayın çocuklar. E, tapelerimiz şey olur falan bir şeyler çıkar. Ne oldu ya? Biz vallahi ne olursa değil. olsun seçilmiş Oktay Demirci Danyal'dayız bırak bırakın ona sandıkta herkes karar versin. Vallahi böyle bir tedirginlik evet, bence be SBS sandıkta, sandıkta karar verilsin. Sandıkta yani. karar verilsin. Hiç tedirgin Önümüz olunmasın. Evet, sandık yani. 30 Mart seçimlerinde SBS'ye de en güzel cevap verilecektir. 2. döneminin tam ortası oluyor. Zaten sandık tamam. geldiği zaman. Oraya kadar Orada, zaten Sandıktan beklense, çıkan sonuca göre ya göre... kaydını yaptırır ya kaydını aldırır. Bu da demokrasi yolunda küçük bir öksürüktür <gülüyor> <hapşırıktır, sandık, gülüyor> Evet, hapşırık. sonuçta yani hapşırık da demokrasimizin en güzel göstergesi. İsterseniz reklamlarla bir tokat gibi bir cevap verelim dış mihraklara. Ondan sonra da yolumuza devam edelim. Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tübrası Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler 8.52 oldu saatimiz. Perşembe sabahında buyursunlar efendim. Güzel ee... iddialar bunlar. Selçuk Bey demiş ki bıyık iddiasına girecekseniz yağmuruna girin iddia demiş. Yağmur yağarsa mı? Hafta ha. sonu ha. yağar ha. yağmaz gibi. Ya kar yağar kar yağışına girerim bak. Sen bu ne kadar tutmayı düşünüyorsun Fahir? Vallahi benim aklımda gittiği yere kadar WG. Yani cuma Giderse benimdir, dönerse hiç benim olmamış. Zaten bir şey yani. Dönerse helaldir. Yani düşün. Helal o zaman ben de bıyıklarla dik dur, dirilme diril tipine iri olacağız. Ya Hı? öyle değil o. Dik dur, eğilme, dikleşirsen serttir. <gülüyor> bak adam doğru on doğrusu <gülüyor> doğrusu en doğrusunu söylüyor vallahi herhalde durur biraz ya dursun dursun bu zamanda büyük zor hadiince çıkmıyor çünkü tabi canım yani bu kadar emek vermişiz ha, emek Ömek adına ne vermişiz ben ben bedel ödemiş bedel ödemiş bedel emek vermişik bedel ödemişik Galatasaray ile Tokat Spor arasında dün bir maç oynandı Tokat gibi Galatasaray'dan ee, Tokat gibi cevap mı Galatasaray'dan Valla bütün gazetelerin spor şeyinde ok kullanılmış Madem spor dünyasına girdik futboldan bahsediyoruz Şampiyon Altay'ın 100. yılını kutlanıyor bugün hayırlı uğurlu olsun Tebrik, Tebrik ediyoruz Tüm Altaylılara tüm Karşıyakalılara çünkü biliyorsun Altay ile Karşıyaka arasında aslında öyle bir şey yoktu Yok. Göztepe ile Karşıyaka arasında öyle arasında vardır ve İzmir'den hiçbir Takımın birincilikte olmaması da bu İzmir'in değil bizim ayıbımız. Bizim ayıbımız da değil de kim ayıbı oldu? oldu az, az çok belli. Az çok belli. Ee, tebrik ediyoruz Altay'ı. Hayırlı olsun diyoruz. Hayırlı olsun. Evet. Oktay dönüyoruz futbol dünyamızın doğa yeni Oktay Demirci'ye. 2-0 yendiğine göre hangi manşetler ve başlıklar kullanılmış olabilir? 2 tokat. 2 tokat attı. <gülüyor> Bravo. Ee, Nasıl ben, tamamını yok. söyleyeyim. Geldi Galatasaray tokatladı. Aslandan 2 tokat. tokat olacaktı. Ondan sonra Aslıhan'dan tokat zaten tokat sabit. Tokat sporun da herhalde en büyük sıkıntısı <gülüyor> bu. Evet, yani. Abi sürekli manşetler belli. Hayır, yani. Yense de öyle tokatladı. Tokat. <gülüyor> Başka türlü çıkmasının şansı yok. <gülüyor> bu takımı dedik. adını mı değiştirsek ne yapsak? Çünkü tokat sporun başında bir şey var mı Oktay? Yok. Falanca hay, falanca böyle medikalli medikalli falanca falan. Yok yok tokat spor. Düz tokat spor. Hı -hı. Bence onu değiştirebiliriz. Yani onu değiştirirlerse bence bu tür yaban şeylerden de kurtuluyor. Yani, yani, Tokat Spor kuruluş 1964. İsim değiştirme 2014. Yani, Basındaki yabanlığa mm, daha fazla da dayanamadık. 50 yıl dayanabildiler artık daha fazla da şeyi yok. Neyse canları sağ olsun. Neyse bunlar Buyur. spor dünyasının çilveleri. Ben sizi Maryland'e götürmek istiyorum. Maryland. Ha, Maryland, Maryland. Maryland. Maryland bulunmaz eşin. Hey, hey, hey. Gene mi dün bu türküyü söylediniz? Evet dün, dün de Maryland'e gittik. <gülüyor> Her gün bir çünkü... Yo, Ben az önce Oktay'a girerken alt metinde Maryland, Maryland diye verdim. Ben oradan hissediyorum sizin. Nasıl bir şeyiniz algılarınız açık. Ama dün de Maryland'den bahsettik. Dün de Maryland'de her yerde Maryland yani. Her yer Maryland her yer. Bir, Buyurun. Evet. E, Maryland'de tabii Maryland'imiz güzeldir. Maryland'imizin üniversitesi de güzeldir. Doğru Maryland Üniversitesi. Yurtlarıyla, laboratuvarlarıyla, sosyal ortamları ve tesisleriyle. Ve hanımlar lokaliyle. Ve dış cephe. <gülüyor> Ulaşım <gülüyor> ve saat kulesiyle. Ve saat kulesi Maryland'imizin vazgeçilmezleri. Ulaşım biliyorsunuz otobüsleri var Maryland Üniversitesi'nin. Şimdi de Maryland Üniversitesi üne bağlanıyoruz. Meriland Üniversitesi Otobüslerine biliyorsunuz öğrenciler de binebiliyor. Öğrenciler. Bravo. Tek bilemeyen grup var. Onlar da o elinde kartı olanlar. Meriland Üniversitesi Meriland otobüslerine binemez diye. Kısaltması neydi Meriland Meri. <gülüyor> mü? MU. MU. MU. Marmara Üniversitesi ile aynı ya. MU ya da mı? Mü. Mi. Evet. Ama Bunu da çözdüm. University gibi. University olarak yazıldığı için mu. Mu. mu evet. Tamam. Hepimiz muğluyuz diye e, güzel şeyleri var. E, tişörtleri var. Şimdi e, Maryland Üniversitesi'nin, üniversitemizin en güzel e, özelliklerinden biri de tabii ki araştırmaları, sınırsız imkanları. Daha doğrusu sadece hayal gücüyle, sınırlı <gülüyor> imkanlarıyla pek çok konuda araştırma yapabiliyorlar. Bunlardan bir tanesi de rektörün özel isteği, seks araştırması. Ee, öyle bir yaşlı bir rektörleri var 89 yaşında o, bir araştırın bakalım Araştır. bir bakalım falan gücü olmayınca rektör de sıkıldı herhalde işi gücü var da yani yapacak çok yani şey çünkü da. sistem tıkır tıkır işliyor başka sorunları olmadığı için yani işte yani öyle, böyle şeylere nasıl arge deyince aklına bugün efendim yani bunu yani araştıralım mı seks başka bir şey demiyor seks seks seks, seks aşağı seks yukarı e, aklını seven sevişsin <gülüyor> Aklımı seveyim <gülüyor> Aklımı seviyorum sevişiyorum ee, Üniversitenin yaptığı son araştırma Seks yapmanın zekayı 10 numara 5 yıldız düzeyine getirdiğini ortaya koydu Uzmanlar... Ama sonra o zeka sadece onun için kullanılıyor bize. Yani ben O zaman adın hınzıra çıkıyor <gülüyor> yani Seks hayatım var zekam gelişti Ve bununla işte soğuk füzyon üstüne çalışacağım diğer yok Soğuk füzyon üstüne çalışacağım Ben sevgilerin Diyen işte çalışı sevişirim daha iyi diyor. Gerçekten de uzmanlar özellikle Maryland Üniversitesi uzmanları sık e, ilişkiye girmenin yeni hücreler oluşturduğunu. Sık sık ne hücresi oluşturuyor? O hücresi. zaman beyin hücresi oluşur Yani akıllıysan daha doğrusu öyle ifade evet. edelim. Akıllıysan daha mı çok e, yoğuşma şeyin oluyor? Şansın oldu. Aklı, aklını kullanıyorsanız. Yoksa çünkü bunu taraflı. fark etmiş olman gerekir Oktay. Çünkü tek taraflıysa da tehlikeli. Yani şöyle. Tek taraflı yoğuş, derken yoğ... korkutuyorsun. Yani yoğuşuyorsun yoğuşuyorsun. Daha akıllı bir hale geliyorsun. Ondan bir anda, sonra. Ama sen, bir anda duruyorsun orada. Benim ulaşabileceğim maksimum durum bu galiba değil. Benim de korktuğum şey yoğuşuyorsun yoğuşuyorsun. Senden daha akıllı bir adam. <gülüyor> <çırp> geliyor <gülüyor> seni yoğuşturuyor. O da olabilir. O da olabilir. Bunlar Olur. hep tehlike. Hep bunlar aklımızın erdiği kadarıyla. Ben, kafam çalışıyor ben. o ben yaparım şunu da Öyle falan filan derken bir gün bir Musa geliyor senden daha akıllı ve alın ne? Bunlar hakikaten dikkate değer e, bilgiler. Evet. Çift taraflı mı tek taraflı mı Fahir önemli. E, çift taraflı olsun. Çift taraflı. çift taraflı olsun. Tek taraflı. L. Anlamadın değil mi soruyu anlamadım. Çift taraflı. Çift taraflı Oktay. Yani çift taraflı. Yoğuşmak akıllı yapıyor insanı. Ya akıllı Al olmak yoğuşturur mu? Onu soruyorum. Akıllı evet. adam yoğuşur ya. Adam diyor ne ki böyle diyor. Bana bu bilgiyi verecekler. Dakika durmam ya. Bu senin şahsi kanaatin olduğunu, şahsi inancım, değil son sonsuz. Şahsi yani bildiğim kadarıyla bu zeka deyince şey. akla gelen Einstein'ın bayağı renkli bir yaşantısı varmış. Ama Einstein'ın şeyi de var. Yani o Neyi yaşadığı var? dönem içerisindeki popülerliği de var. Ya onun popülerliğini bırak. Zeki adam popüler ya. Tam öyle değil canım. Ya hiçbir şey olmasa zaten bu adam akıllıdır Biz buna danışalım diye her gün birileri ya, geliyor. Zaten kadınlar şeyden hoşlanmıyor. Başka hoşlan bir kavram soktunuz. Popüler adam zeki olabilir. Popüler, popüler adam ama zeki değil, değil. Her zeki adam da popüler olacak diye, diye bir, şey bir yok. adam yok. Doğru. Ama Hiç her zeki yok. adam sevecek diye bir şey var yani. Kullanıyorsa gayet bence adam çekinikliğinden onu bir üstünden atsa var ya. Dağlar taşlar. Daha da zeki olur. Ya daha da zeki olacak. Ama demek ki. Doğada da böyle bir şey var. Yani doğada bazen yani bir şekilde ben, engelliyor. Ben çünkü yok. o zaman rastgele cinsel birleşmeler gibi bir şey olabilir. Yani. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? En Tabii. korktuğumuz şey değil mi bu? Yani o çok hakikaten insanı ürküten bir şey. Adam Bazısı, zeki çünkü zeki. Yani burada kafası çalışmayanı da demek ki... E, bir şans. Çalıştıra, çalıştıra, çalıştıra kafa zeki halime şansını al. Yani. Ama, ama şöyle bu adam de şey aptal, var. Hiç kafası çalışıyor. o zaman ver bu adamı bana ben bunu... Ben bunu bana en düz adamı getirin size bir hafta 15 gün içerisinde baya bir yani şeye girecek kadar yapayım yani. Yoğuşturmaya girecek kadar. Yoğuşturmaya girecek kadar değil. SPS'ye. SPS'ye girecek kadar şey yapayım yani. Sokağa çıkın şöyle bir bakın. Kapesede. Yakın çevrenize bakın. Evet. Uzak çevrenize bakın. Önemli değil yani. Şöyle bir gözlemleyin. Şöyle yoğuşmak için de çok zeki olmaya gerek yok diye bir şey olur. Özellikle. Tabii ki. Yani şöyle bir bakmak yeterli yani. Etrafa şöyle bir bakarak olun. İlla bir zeki akıllı olmak gerekiyor. Uuçacaksınız diye bir şey kaydı. Ama bu da aklınızın bir köşesinde olsun. Hani bazen çocuklar yemeğini yemediği zaman derler ya, aa bak o zaman işte şey yapacak şey gider, aklı gider, şey yapar falan filan evet. diye. Daha zeki olmazsın derslerinde başarılı evet. olmazsın falan diye. Aynen böyle büyüklerde de yetişkinlerde de yuuşmayanlara. Aaa olur mu öyle şey bak sonra sen de e, aptal, olursun. aptal olursun kapan, şey, kapan çalışmaz şey. diyerek toplumumuzu biraz daha ne yapacağız motive edeceğiz biraz daha yoğuşturacağız. Çünkü iyi yoğuşan toplumlar ne olur hiçbir zaman oyunlara gelmezler değil gelmezler, mi Ege? Gelmezler doğru. Değil mi Oktay? Tabii doğru. Ha? Uyanık olurlar. Uyanık olurlar her zaman uyanık olmak için. Biz zaten gibi yoğuşuyoruz der ya oyun oyun oyun. 21. yüzyılda ıskalamayız. He. Ülke Çünkü olarak. Çünkü ıskalamak, diometrik kavramlarda ıskalamak o, o da olur. Tamam, o da olur. Paralel olabilir, şey olabilir, ıskalamak olabilir veya şey olabilir. Kim jong ilgili uzun süre haber sonra. gelmiyordu. Önümüzdeki saati yani zaten, zaten sırf Kim Jong-un. Kim Jong-un'a mı ayıracağız? tabi tabi Ten things, Shaman let Be Go. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Odan Radyo Turası yeni bir saatin başına hepinize bir kez daha günaydın sevgili salan severler. Maceralarımız kaldığı yerden devam ediyor. Buyursunlar. Kimyon İl, Kimyon İl, Kimyon İl, Kimyon İl. Kimyon İl babasıydı. Babasıymış. Babası kimmişti diye çok uzun süre tartışıldı. Kimyon'un mi Cemşit mi? En sonunda Kimyon'un olduğuna karar verildi. Ee, Cemşit Samet'in babası olduğunu ortaya çıktı. Çok, Devamında İşler biraz karışmış olabilir ama çok kısa sürede e, her bütün taşlar yerli yerine oturacak O harçlar marçlar daima çok güzel zımba gibi çıkacak ortaya Kimyon ben anlamadım harç ne demek Harç duvar harç taşlar yerine oturunca harçla beraber ha, yani şey, kendine de, de gösterir Oktay kim Yonggu'nun eniştesi biliyorsunuz şu andaki enişten değil dediği adam. Enişte Gilderi. bana piç dedi dedi yani. Vallahi istedi diye 3 4 kere idam ettirdi adamı. İdam ettirdiler. Yani hiç idam edilmiş adam tekrar idam edilir mi? Vallahi 3 4 kere ben okudum. Bir, bir de halasına yedirdi. Ne diyor? Bir şey yapıldı. Halasına ne diyor? Onu bibi da... diyormuş. Ha, Bibi. Bibi ben senin kocanı <gülüyor> ne diyeceğim ya? Halana insan eniştesine şey yapar mı? Enişteyle en fazla küsülür değil mi? O da bir düğünde barışılır. Evet. Çünkü enişte içer hikâde. Ki bu Kore'de bayram da bu yani. Ay sen herkesi yine kendin gibi düşünüyorsun ya kim Younggun bir şey Doğal. demiyor ki. Ona bir şey diyen var mı yok mu? Yok. O arkadaş <gülüyor> sen mi geldi stüdyoya? Ben galiba yeni hayat felsefemi buldum. Herkese hak vererek rahat etmek. Daha önce de bir hayat felsefem vardı bize. da destek vermekte herkese. Ha, hak vermek. Onda destek. çok başarılı olamadım yalnız. Olamadı, ne evet, yalan ondan. söyleyeyim yani hiç olamadım onu. Çok başarılı olamadı. olamadım. Olamadım. Bu, bu daha iyi bir. Yani bu da aslında aşağı yukarı paralel bir şey. Bu da paralel. Paralel şey. mi? Evet. E, kim yok? Allah geometriden soğuttunuz. Yemin ediyorum soğuttum, geometriden daha soğuttum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne kadar rahatım. Ne diyeceğimi o kadar iyi biliyorum ki her konuda Bazen insanın Söyleyecek sözü olmaz ya böyle kalır kalır Benim öyle bir durumum kalır olmayacak kalır. artık O zaman her durumda yapacak mısın bunu Her durumda mı yapacağım ben bunu <gülüyor> Soru sorarak Soruya da destek veriyor adam <gülüyor> destek soruyla. Ki. Soruya soruyla cevap veriyor Soruya soruya cevap verme Herkes hayır, soruya soruyla cevap verir pekiştiriyor, pekiştiriyor Bana sorulan soruyu. soruyu başkasına yönlendiriyorum Çok güzel de bir, bir anda bakıyorum ama. başkası oluverdi 2 dakikasında ya ha, bırak... evet, aynen. Buyurun efendim şey kimyon iyi diyordunuz? Kimye hoş ver ya, kimyon. Hoş Kimyonu kimyon. Valla seni yaptık. Seni yaptı. Boş ver kimyonu, kimyonu, kimyonu, vallahi, Oğlum, eniştesi, ya. Valla sizi. Virüslerini yaptık kimyon il özel. özel bir bizim, bir tamam kendi ailemizde söyledik. neler oldu sen? Enişten ben abimle bir sene konuşmadım hiç gazeteye çıkmadım. Sen bilmem kimle küsmedin mi sizin? soruyor. Ege, hale, hale, işte. böyle hale, hale, Ege Ama ben kimseyi az, şey astırmadım, astırmadım ya. Astırmadı bir keserim. Oktay sen senin kuzenlerinle bilmem neyle bir sürü vakaların olmadı? Oldu mı? evet. Oldu. Hiç gazeteye çıktık mı? Çıkmadık ne hiçbirini astırdım. Bir tane bir yerel gazeteye <gülüyor> çıkmıştık. O, olur mu? Rezalete bak ya. Hayret bir şey millet. Köşe hassasında geçmiştiniz. Yani bilmem ne vakasını da bugün gazeteleri. Böyle böyle iş olmaz arkadaş. Yani bir Yeterli tepki verin de herhalde. Başında senin bir böyle ben diktatürlüklerde bir işlerin ters gitmesini anlayamıyorum ya. Başında senin diktatör var. Her şeyine dikkat etmen lazım. Adam yani seni tüm saha attırır şeye attır. Böyle ha. bir şey yok ki yasalar. Böyle bir şey olursa zaten ben oradan şey zaten mahkemeye verirse. Yani iki, i̇ki timsah görünüyor. Yasal olarak iki, üçüncüyü veremez bile diye bir şey yok ya. Yani. Ama çok sinirlendi. Çok dikkatli olmak lazım. Çok çok Özellikle çok. Özellikle enişteysen daha çok dikkatli. Çok sinirlendi. Çünkü enişte demek bir taraftan da dış kapının dış mandatısın. Tabii canım aileye sen eklemlenmiş bir adamsın. Yani. Kan bağı yok bir şey yok. Bir şeyin yok. Baba yarısının? İlk enişteler gider. Devrim ilk önce eniştelerini Verim. yer. Baba yarısının nesi oluyor? Baba yarısı da değil ya. Hala baba yarısı değil çünkü. Tabii. Neydi hala. hala... Sadece kızın çektiği adam. Vallahi hakikaten öyle yani. Oğlan da yiyi kız halaya, halaya sözü dışında halayı biz ailemizin içinde şey yapmadık yani. Böyle bir şey var çünkü teyzeyi, annenin yarısı teyze. Amca teyze, baba yarısı. Aa teyzenin kocasına da enişte deniyor o da, mu? Ona da enişte o, zaman, enişte. o zaman o, o enişte için yarısının dışmandalı gibi bir şey oluyor. Onlara çok haksızlık yapılmış demek ki. E, teyze ama. ana yarısı amca baba yarısı. Ya e, o dayılara. Adam, hala dayı dayı. Da bir özelliği. Olan da ya kız halaya zaten ikisinin evet, öyle bu başka aynı bir özelliği yok şeyler. yani dayılar ve halalar ne deseler haklılar. Hala'nın da bir şeyi vardı ya bir şey ya onun kendi yarısı içinde... ya da en kötü çeyreği ediyorum diye yok, yok. bir hala'nın bir ifadesi vardı. Onun kendi içinde bir şey var ee, ne derler ona ee, yok ne? yok böyle hani e, kademi mı? kademi var ee, bu şey ne derler geldiği zaman devlet büyükleri ne? protokol, protokol ha, O protokoldeki yani? protokol... sıralamaları şöyle oluyor nasıl ee, birinci Galiba amca birinci sırada amca. Protokoldeki yeri. Anladın baba mı? tarafından bahsediyorsun. Baba ta anne baba karışık mı? Anne baba karışık da. Ya daha doğrusu şöyle oluyor. Mesela... Anne baba karışık. Ne demek... <gülüyor> Beytiye radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz varsa onlar şöyle şey Anne bir baba ayrı. Anne hmm. bir baba ayrı demek olabilir bir. Bir ikincisi o benim kastettiğim. Hmm. Protokol sırası yaparken sadece baba protokolü. tarafını mı düşünüyorsun? Yoksa ana baba tarafını da Öyle tarafı. mi protokol sırasıymız? O yapıyorsun? protokol sırası şeyle başlamaz mı? Büyük babalar, büyük anneler. Hayır öyle değil. Protokol sırası değil. Daha doğrusu şöyle. Bir onu nereden çıkardın diyecek olursanız Biz e, böyle bir e, Anadolu bağrından bir ailenin e, çocukları konuşuyorlardı şey diye konuşuyorlar. Yani işte mesela protokol sırası mı? Protokol sırası konuşuyorlar da işte amca oğullarından çok böyle şey diye o bizim amca oğlu. Yani hiçbirine kuzen hepsi kuzen ya aslında bunlar. Ama kuzenler de kendi içinde şey diye amca oğulları onunla diye amca oğlu diye şey yapanlar mesela teyze oğlu biraz daha o kendi içinde şey kalıyor maalesef. Bu protokol mesela bayramda ilk kime gideceksinle ilgili. Evet. Protokol sırası nasıl herkes şeyi biliyor yani. En kötüsü ailenin dedelere gitmek lazım. Ama Babaanneye, anneanneye gitmek lazım. Onu biliyorsun ama alta girince işte her karışıyor Demokrasilerde yani. en yakından. Güzerge üstündekinden Halaya devam mı gideceksin? Edelim. İşte dede... Gideceksin? Zaten dede, anneannede toplanılır ilk başta. Ya da dede, babaanne. De toplanılır. protokol kurallarını bilmeyenler tatsızlık çıkarmasın diye. Orada toplanılır. Oradan sonra orada, büyük, orada büyük herkes... Yaş itibariyle. En küçük, en büyükten başlayarak kutlar. Ya da işte bu, bu bayram protokolü biraz anlattığı için Bayram üzerinden e, örnek e, veriyoruz e, yani e. Peki şey. mesela iki amcası var Büyük amca diye bir şey var ya Tabii, Büyük, büyük amca. amcadan sonra küçük amca mı geliyor yoksa araya teyze mi giriyor Büyük, büyük amcadan, amcadan sonra, sonra direkt küçük amca gelir Küçük amca Ortalık teyzeden büyük. büyük mü küçük mü Ben ona bakarım. Teyzeden küçük Arada teyze büyük, önce, büyük Teyze mi büyük Teyze, teyze mi? küçük teyze. amcadan büyük Teyze büyükse zaten büyük amcadan da küçük olsa ben önce Oktar teyzeye Giz. giderim Önce cinsiyete bakarım Hı -hı. Ondan sonra yaşa bakarım Sonra elini öpmeme rızası var mı ona bakarım. Ne kadar güzel rıza kavramı olmadan aile olur mu? Yani, ona bakmak lazım. Rıza çok önemli. Çünkü Tabii. pek çok insanın rızasız neler neler. Tam bu protokole biz mesela şimdi küçük aileyiz. Hmm. Çekirdek aile denilecek. Ama böyle çok kalabalık olan dinleyicilerimiz var ya aileleri. Hmm. Onlar da belki şeydir. Oturmuş bir sistem vardı böyle. Yüzlerce kuzeni olanlar falan var ya. Evet. Yüzlerce onlardan binlerce Onlardan bir tanesi kuzen. anlatabilirse bize. Aile protokolü nedir? Zirvede kim vardır? Nasıl aşağı inilir? Nasıl yani. yukarı çıkarılır? Bir de o var. Protokolde de yukarı çıkmak şimdi kadem kademdir. Hayır, atama mı bekleyeceğiz yoksa böyle illa yaş mi, Yani o zaman böyle. yaş olduğu Aile zaman yani o bir bir sıkıntı yani. Kıdemli olmak mı amacınız yoksa nedir amacımız yani neyi bekliyorsunuz? Amacım elimi öptürmek Oktay. Amacımız Sapınım kimseye ben. şey yapmamak, e, haksızlık yapmamak, ha. kimsenin kalbini kırmamak. E, tamam, o zaman Ama bize de haksızlık yapılmasın birilerine haksızlık yapılmazken yani. Telefonumuz 210-30-30 sevgi dinleyiciler. Aile protokolünü bize açıklayacak bir dinleyicimize bu akşamki Neden? ince sas konserine davetiye de veririz. veririz Tepede yani. dedeler var da babanın babası mı yoksa annenin babası mı şeydir. Hepsi herkesin hayatta olduğu varsayılacak yani, olursa Dede dediğimiz anda Dede ve babani takım olarak mı görüyoruz Yoksa dede Öbür dede babaanne anane Falan diye böyle bir ayrı bir ne, şey dedelerle, mi Dedelerle babaanneler boşanmış mı ha, Yok aynı ortamda olurlarsa Kime ya, böyle bir şey Öyle. Önce hürmet edeceksin ha, Evde oturdular şimdi elleri öpmeye başlıyorsun Dededen başladın ondan sonra öbür dedeye mi gideceksin Aslında bu biraz hem adabı da muhaşeret Adabı da muhaşeret dediğim Adabı muhaşeret de aynı zamanda Öyle değil mi Oktar? Yani şöyle e, oturma sırası da etkiledi orada. Oturma i̇şte o sırası. o bence çok biraz modern dünyanın oturma şeyi. Oturma düzeni etkiledi. Yanında da babaanne vardı öpüverdim elime. gibi oluyor. Öyle, öyle, ama eğer şey yaparsan çok net kafanın çok net olması lazım. Oturma düzeni eğer şey yapmazsan umursamadan kafanda bir sıra oluyorsun. Çünkü net göze batar o. Yani mesela dede oturuyor bir tarafta. Onun hemen yanında diğer dede oturuyor. Bu tarafta da beri yanında da babaanne ile anneanne oturuyor. Mesela böyle bir ortam işte. Sen tamam böyle bir ortamda çok güzel bir ortam öncelikle. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Gözde. Gözde Hanım hoş geldiniz. Siz kalabalık bir ailede mi büyüdünüz Gözde Hanım? Sayılır evet. Yani... Kalabalık derken bir rakam verirsiniz. Teyzeniz efendim, yoktu. Ha, tamam. Evet böyle dayıdır, amcadır, haladır, baban neler, anneler, kadro. Peki efendim. Nedir şimdi o zaman bize bir protokolü sayar mısınız tepeden aşağı? Yani protokolü işte anneanneler babaanneler. Onlar... Ama lerler diyorsunuz da, onu da sizin içinizde mesela sizin ailedeki protokolü sayacak olursanız. Anneniz dinlemiyordur muhakkak? Ben şöyle aslında soruyu net sormak için mesela bir anneanneniz babaanneniz oturuyor bir yerde. Hiç, aynı, aynı odada bir de babaannenizin eşi olan baba dedeniz oturuyor. Üçü. Tamam mı? Hmm. Kime o giriyorsunuz işte ilk başta? Aynı yerde oturuyorlar, birbirlerini görüyorlar. Sizi de zaten görüyorlar. Aynen öyle aslında bizim durum. Hani tamam. annemlerle, anneannemler altta üstte oturuyor. Altta değil, aynı odada, salonda aynı oturuyorlar. Odada. Bayram buluşmasında. Siz giriyorsunuz. Gerçekte de öyle de o yüzden dedim. Siz giriyorsunuz, Bayram buluşmasında... kimden başlıyorsunuz? En çok tavır yaparsa ilk ona gidiyorum. Kimin küsüme ihtimali yüksek de. En çok kim tavır yapıyor? Tamam yani burada işte sırayı sokun. Anneannem. Anneannem. Anneannem yani yani siz zirve gitmek lazım. O zaman anneanneniz e, kişisel özellikleriyle zirveye çıktı yani protokolde evet. değil. Kendi evet. meziyetlerini Aynısın. de hani... yalnız... İlk ona mı gittin? Keşke bize gelseydin. Ben bunu yapmıştım. Baklavayı yaptım bekliyordum gibi. Yalnız aynı anneannesi 2020... fark ettiniz mi? Evet, Aa Ay, çok, çok benziyorsunuz siz. Vallahi taklit vallahi dediği aynısı ya. Ama şimdi burada dedeler dururken annannenin bunu yapması paralel anneanne gibi bir şey oldu. Paralel dedi. <gülüyor> paralel dedi <gülüyor> rolüne soyunmuş annanne. Anneanne, anneanne yani, var şimdi Sonra Sonra e, dedem rahmetli, mülayim insandı. O yüzden de babaannemin işte Hı -hı. Hani, bayanlara ladies first Tamam. Ha sizin aile biraz anaerkil dediğimiz tarzda yani. Galiba evet, evet, evet yani öyle evet, yani. Olabilir. Anaerkil olabilir. tavır da kuvvetli olur falan. Vallahi, o yüzden çok da kuvvetli. Bu tavrı e, savuşturmak Aynen. lazım. Gözde Hanım'ın tercihi o. Peki Sonra... babaanneniz bozulmuyor mu ananenizi ilk gitmenizi falan? Ya yani, laf sokmuyorum elinizden. Hani yok laf sokmaz babaannem de e, ne derler? Kalender ee... bir insan demek. Kalender insan En azından şey net ben onu anladım. ne kadar bozulmuyor. İçine atıyor bence ne kadın. Evet Bence, evet kadın. Aynen. bence aynen. içine atıyor. Ya da anneanneniz evet. aileye korku saldı. Kimse anneannenize <gülüyor> bulaşmak istemiyor. Valla öyle de bir durum olabilir. Yani <gülüyor> o da olabilir. Ay bu kadını o başıma da sardırmayın gene diye Peki, babaanneniz çekiniyordur. Apartmanda hangi e, anneannemi daha üst katta oturuyor babaannemi? Anneannem üst katta babaannem alt katta oturuyor. <gülüyor> Orada, Orada bile iyice yararsızlık konuşuyorlar. Onun üzerinde ben oturuyoruz. Babaannemin böyle kapısını eline basıp babaanne biz geldik geliyoruz. bir anne mi geliyoruz falan yapıyoruz İlk ona uğrarmış Ay. gibi yapıyorsun. Göstere gösteri yapıyorsunuz. Siz nasıl Yok, böyle bir Vallahi hayın torun. İlk ona merhaba dedik gibi mesela. Merhaba ona diyorsun ziyareti öbürüne yapıyorsun. Evet, demiş. Yani. Uzun uzun Ay. açıklamanız gerekir. Gözde Hanım hakikaten siz siyasetin içine doğmuşsunuz neredeyse böyle <gülüyor> ince dengeler kolay gelsin. Bak gerek şöyle. Sonra aşağılarda nasıl şimdi teyzeler, dayılar, amcalar dayılar uzakta oturduğu için onlara böyle telefonla falan hani sabah erkenden Merhaba gelip, merhaba işte. evet. Hı hı. hı, -hı. hı, -hı. Halanız ee, var mı? Sonra, Hala yok. Eee halam var da e, onlar da hani mesafeye göre kim yakındaysa ilk ona gidip öyle yiyip bastı. Baba ailenin en büyüğü olunca o açıdan da çok sıkıntı olmuyor. İlk onlara gitsin falan. Aa tabii doğru yani. avantaj siz avantajlısınız. Siz aynı apartmanda mı oturuyorsunuz anne, anne anne baba anneyle? Yok. Ee, aynı apartmanda değiliz. İyi yapmışsınız. Onları bir yere buluşturmuşsunuz. <gülüyor> siz, siz ayrı tek ayrı sefer, yerlerde. Tek seferde uzaklar. ziyaret edip Bütün akrabaları tek apartmana koymak belki çok daha mantıklı. Ya, ya keşke hepsini aynı. Hem gibi. çok havalı ya. Bak ayrı ayrı yerlerde bir sürü daireler var. Hiçbir esprisi olmuyor. Ama hepsi Tabii. aynı apartmanda olsa. Apartman sizin olur mesela. Bir taraftan da ee, gideceğiniz zaman öyle tık öyle. girdiniz. Tak tak tak tak tak tak. tak Bitti gitti o gün. O zaman şöyle yapalım. Gözde Hanım'ın e, seçin. Bir Her birimize bir tane düşecek. Es zamanla öpeceğiz biz de. Anneannemi, babaannemi dedi mi? Ben anneanneyi öperim. Vallahi ne olur ne olmaz. <gülüyor> Aynen. Ananenin ellerinden <gülüyor> öpüyorum. Vallahi ben babaanneciğim şimdi giderim. O babaanne çok şey olmuş, yıpranmış. Ee, yıpranmış dedim, hep içine atmış. Ben giderim üst katı önce. Kıllık olsun diye. Ana annenin kapısını çalarım. Ana anne merhaba derim. Merhaba evladım, kimsin? Biz aşağı gidiyoruz derim. Biz siz, gözle... de, siz de de belki geliriz, belki gelmeyiz. Öyle o kadar da havaya girmeyin derim. Ay. Gözdeler, mözdeler hep aşağıdayızdır. Hep aşağıda bayağı eğleniyoruz. Çok dede, gürültü çok... gelirse git içeride bir odaya kapan dersin. Böyle, böylece, yani. vallahi o zaman böyle. ben de önce dedeye giderim. Dedeyle sen al dedeyle sonra... git ya dedenin. Dede, dedeyle beraber ta, tam tam dede tam dedikodu yapılacak. Adam. Dede gibi geliyor bana, bilmiyorum yani. Çok çekti mi? Çok, çok çok çok tatlıdır ya. Valla bir numara <gülüyor> yani Dede. Ben de dedeyle uzun uzun konuşurum. Anneanne dedikodusu, baba ne dedikodusu? Peki gözdağım şimdi evet, akşama güzel, konsere daveti vereceğiz size iki kişilik davetiye. Anan eli mi gideceksiniz? Baba an mi? Ee, çok zor. Ya söylüyorum. da bir arkadaşınızla eğlenirsiniz. Ya da aslında onun gönlünü almak olabilir neden olmak. Ya da isterseniz ziline basın. Ben konsere <gülüyor> gidiyorum deyip hiç götürmeyin onu. <gülüyor> o da güzel. Peki Gözde Hanım soyadınızı alalım lütfen. Olur. Gözde Ulus. Tebrik ediyoruz size bu akşamki konseri iki Ulu. kişi. Ulus Ulu Ulu Ulu Soytal pardon. Ne? beyim yanında. Bu ya. Soytal. Ulu soysal. Aa, beynin ismini unuttu. Ha beyni soyadını unuttu. Aynı. Dedeler, anneanneler, babaanneler derken A, zaten kocasını unuttu. <gülüyor> <gülüyor> Protokolün <gülüyor> dibindeki adam. Peki efendim. Eşinizle o zaman eğlenceler diliyoruz size konserde. <gülüyor> Teşekkürler. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın Evet. Şeyi unuttuk yani. Protokolde şeyin var ama durum bir var. ağırlığın yoksa senin, özgür ağırlığın yoksa kimsenin de uğramadığı bir dede halinde gelirsin. Gelir de, Beyefendi gelirsin. benim özgür ağırlığım var diye bağırıyormuş şu anda arabada. <gülüyor> Ne dedeler var sevgili dinleyiciler Çok anlıkları. dedeler gördüm o zaman ben isterseniz... yine pes etmedim Hayır Bence... istersem mutfakta söylü bu şarkıyı bize Bir saniye Sen... bekleseydin ne güzel reklam sırasında daha bağırarak söyleyebilirim Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tıbrası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler Esprilerle şakalarla devam ediyor zaten Nasıl devam etmesini bekliyorsunuz biliyorsunlar efendim Ay vallahi merhaba merhaba <gülüyor> yani biz de bir anda kendimizi yayında buluverdik ya dalmışız resmen dalmışız. herkes yayıncılık Resmen dalmışız ben habere dalmışım Aa, ya. Valla ne haberi Oktay abi, İspanya'da bir... şey tasarlanmış bir tane ee, uçak. Evet Hı -hı. abi. Dev uçak deniyor. Ee, gökyüzü balinası. Bir... Türkçesi gökyüzü balinası. İngilizcesi. Sky Whale İspanyolcası. <gülüyor> Esperanto mu? Doğru. Fahir'in dediği doğruydu. <gülüyor> ee, Esteban. Esteban ha mı? Çünkü... Havacılıkta çığır açmaya hazırlanan Gerçi... Esteban evet. 77 metrelik e, uzunluğuyla e, kaç yolcu taşıyabilir sizce? 40. 70. 4. 844. 63. Yani Kaç, çeşitli ekleyin? rakamlar burada terafiye defterde Kaç? Yıpratmayalım. Kaç bin. 405. Bin diyorum. 3755 yolcu 755 yolcu. Artı cabin crew cross, cross check. Cross check. Bunları artı bunların valiziydi efendime söyleyeyim şeyleri. çereziydi, bilmem nesiydi derken vallaha çok büyük masraflar <gülüyor> Esas sürüşe çok ama. para harcayacağız demiş. hava havayolu şirketi şey ayda onlar böyle bir tane kısa boylu bir arkadaş var. O sağlıyormuş kuru yemişleri. O getiriyormuş <gülüyor> böyle poşetlerle bıçağı. Gönlü zamme ekleyelim ödüyor Haftada 415 lira para ödüyorlarmış bir yemişe. Vallahi billahi yoktay. Dedim ya neredeyse bazı... 2000 liraya yakın bazı şeyleri var ya kuru yemiş ödüyorlar. Sırf kuru yemiş Oktay eğlencelik. Vallahi üç, ki bu uçağın benzini, menseni hiç girmedim. Hiçbir şey hiç girmeden daha. Evet. 3 farklı sınıf olacakmış uçakta. Birinci sınıf, birinci ikinci, sınıf, ikinci ve üçüncü sınıf, ve üçüncü sınıf ve sınıf mı? 4 mü? Yok, 3. 1, 2 ve 3'tür. Niye On. bu kadar insanları sınıf ayrılığı gözetmek sizin yapmıyorlar da? Sende ya biletleri diye düşün. Sen. Ya bilet de kardeşim o kadar sanki o kadar çeşit insan var da birinci sınıf siz bunu hak ediyorsunuz. ikinci sınıf bir de ben parayla biliyorum. yapıyorlar o yani ayrımı. Yani, Tipine baksa o sizin birincisinin falan. A kalite insan, B kalite insan, C kalite insan. Hayattaki mu? başka meziyetlerin seni uçakta güzel yerde oturtuyorsa ne mutlu. Herkes evet, daha iyi birisi Evet. evet, evet. Ama öyle bir basite indirilmişler. Paran varsa birinci sınıfsa yoksa. Demiyorlar ki ne arkasını. iyilik yaptınız? Bakalım iyiliklerimizi koyalım ortaya. İyiliklerimizi, insanlığımızı koyalım ortaya. Var var iyilik puanı diye bir şey var. İyilik puanı. Mil diye geçiyor. Ona göre şey yapıyorsun. Ona göre yükseltti. O iyi olmuş oktay. O iyi olmuş. Bu sistem var. Bu uçakta var yani. Bundan önce Heh. yoktu da. Bu uçakta onu da getirdiler. Ee, bakalım yani e, bir Titan'in teknolojisi varmış bu uçakta. Çok. Titan'in teknolojisi. Bana güven verdi bu Şu anda <gülüyor> Hatta güven. Hatta şöyle verdi. söyleyeyim dosta güven düşmana korku saldı. Valla Titanic Titanik de, bir at... Titanic markası hakikaten insana Şuradan Güvenmiyor, şuraya rahat mi? gideceğim Özellikle ilk seferinde bir ben şey uçmak soracağım. istiyorum şey soracağım kaç paraya binersin Ege Sana deseler para da vereceğiz deseler Titania mı? Yok işte bu uça. Titan Titanik şeyini kullanır bayağı da bunu dile getirselen Valla net rakam vereyim size 100 euro 100 euro ya gider misin? Gidiş dönüş de ben şimdi gideceğim Bana da soracağım Kim mı Fahim? Kimleri nereye bırakacak sen, de, sen gitmezsin diye düşündüm ben Giderim ya Tamam. Kaça gidersin? Bana da sorsana. Sen kaça gidersin Oktay? 100 TL. <gülüyor> Bak. Adam. 100 Euro'ya giderim valla. <gülüyor> ne kadar avantajlı hale geldik. Kaç saat yani. süre? 3 saat git. 1 saat bekle. 3 saat dön. 7 saatimi alır. Bir gün ne? İşte gittin geldin. Yeni Alırım kitabımı yanıma. Zaten okuyorum. <gülüyor> Frankfurt Havalimanı'na gider gelirsin. Ha. Ama ben anlaştım Bana ödemeyi tamam. hemen şey demeyi. Dönüşte, dönüşte mi yapıyorlar? Dönüşte yapıyoruz. Frankfurt'ta Dönüş... yapıyorlar ya bildim. Yapıyorlar, Frankfurt'ta 50 yapıyorlarmış. Yarısını yarısı da iş Çünkü bitirecek. ben senin döneceğini nereden bileyim diye bir lafı var. Döneceğiniz mi? Güneş enerjisiyle uçacak bu arada. Onu da söyleyelim. Oo, ama güzel, kimse abi. şaşırmasın. Bindiğim zaman A -a, bu uçak nasıl uçuyor falan. Güneş enerjisiyle efendim. Güneş enerjisi birazcık uçak için yani... Ne ama çok güzel fikir ya. Bulutların üstüne çıkınca hep güneş. Bol bol güneş. Doğru. Adam mesela şey oldu. Efendim buluta girdik. ya çık yukarı. Çık yukarı biraz daha şah. Lövye'yi Lev biraz yukarı çekti miydi? Her yer güneş işte sana. Güzel en... akıllı, gece uçuşu biraz şey sıkıntılı olabilir. Evet, gece uçuşunda Onda da, da... Depo, depoluyor. Tabii gündüzden stokladığımız Gündüz, gündüzde bir... depoluyor. 2-3 saat gece uçacak kadar depoluyor Rahat. bir bilme teknolojisi <gülüyor> varmış. Yalnız iyi, kullandıkça biliyorsun telefonlarda da şarjı çabuk evet, bitiyor ya. Evet batarya biter. Şarjı bitti miydi? Var bunda da öyle bir problem var. İşte onu bir halletseler çok e işte, güzel. Yani o, inşallah, dikans, inşallah. Öyleyse. Zaten pilot şey demiş, full şarj, full, full de, de şarj. şarj. sloganda da oymuş zaten hava yolunu. Hangya yolu aldı bu nokta? Onu söylemek istemiyorum faiz. Çok güzel. Ben gördüm ama. Gördün mü? Gördüm gördüm. Güzel. Bence Güzeldi bir havu. Ne, uzay... ne güzel yolculuğu yapmışlar. Biz hala insansız hava aracı yapma peşindeyiz yani. Ne, ne faydası var insansız hava Bugüne aracı? kadar şuradan şuraya var? beni götüremedikten sonra uzaktan kumandalı. Fast araba olan insan şey. değil midir ya Yani değil mi? Bir kaybolan değerlerin insan. Hava aracı kendi kendine dolaşıyor. Ne faydasını gördün mü? Bir koy içine bir adam da insan hep hani evde sıkılıyoruz. Bir bize de bir neşe olur hatırlarsanız Doğru. biz bir helikopterle gezmiştik de. Ne, kaç ne kadar, anlatıyoruz. Ka, ne kadar, ne kadar neşe güzel olmuştu. neşe olmuştu. Bir, güzel bir şeydir ya. Ankara'ya yukarıdan bakarsın, yaşadığın şehre yukarıdan bakarsın İşsiz, mesela. Siz güçsüz bir dolada yaşıyorsun. Muğla'ya yukarıdan bakarsın. Tokat'ta yaşıyorsun, Tokat'a yukarıdan bakarsın. Kütahya'da yaşayan ha? Mesela Kütahya'ya da yukarıdan ne bakarsın. Ne kadar güzel dahil oldun ya. Yani. Ben burada seni tebrik ediyorum. <gülüyor> Sen giremedin, değil mi? Ben giremedim, ben bakıyorum. Sen de bakar Bu arada uzay yolculuğu için başvurular e, yoğunlaşmaya başladı. 250 Başvurdu, bin lirce lirasını... hayal gücüyle misin? Virgin Galactic'in yolculuğu mu? Evet, 250 bin dolarını hazır edip e, parasını verip. Pardon, sonra... onlar doların kaç para olduğunu biliyorlar mı? Oktay sorar mısın? Mülakata girip kazanan e, hmm. bir dolu adam var. E, çocuklarıyla beraber gidiyor Şey, patron mu? Neydi adamın adı? ne Muammer Virgin miydi? Neydi, Neydi adı? Virgin'in sahibinin adı. Unuttum ben. Charles beni. Bronson diye isim geliyor. Yok. O da şey yapan da ince saz'a bilet verelim hemen. Virgin verelim. Virgin Galaksi'nin sahibi Muammer Virgin miydi? kimdi adı hemen söyleyin. He, Virgin'ların sahibi kimdi? Sakallı Virgin bir adam var. Sakallı. sakallı. sarı Telefon sakallı. Telefon 210 30 30 sevgili dinleyiciler. Hemen bakın bu fırsat ayağınıza gelmiş fırsattır. İnce saz dediğimiz de bu bu akşam saat 20'de Ortak Kültür Kongre Merkezi'nde ince saz. Davetiyeniz elimizde konseri olacak. Olacak. Müzik siyafeti yani olacak. Adeta bir müzik siyafeti olacak. Yalnız o olacak. uzay yolculuğunu ben biraz okudum. He. Çok da öyle şey değil. Tam uzay yolculuğu gibi değil yani. yani 50 Geri yere kadar. Giriş çıkış yapacak. Özellikle... Yer çekimsiz ortam benim merak ettim yoksa dünyayı tepeden ha. baktım ne yürüyüş anlamı? yok mu yok can yürüyüş yok canım. uzay yürüyüşü bu şey gibi Oktay. akşam seni bir suya dalıp çıkalım gibi uzaya bir dalıp çıkacağız ya çok ha. hafif bir yer çekimsiz ortam tecrübesi varmış 250 bin dolara da çok özür dilerim Zaten önce o kadar olur abi evime kurdurun Japonya'ya gitsen 5 bin dolar zaten Günaydın efendim Günaydın kimle görüşüyoruz beyefendi İkimiz özgür Utku Bey mi? Yanlış mı duydum? Özgür, Özgür, Özgür. Özgür Bey, Özgür, Özgür, evet. özgür, özgür, Özgür. Neydi özgür. bu Virginlerin patronu adı? İsmi Richard Branson diyor. Richard Branson, evet, evet. Charles Branson'un şey amca zadesi. Tamam. Richard Branson. Richard tamam. Branson. Peki efendim, tebrik ediyoruz sizi. Davetiyeleriniz var, Özgür Bey bu akşamki ince sas konseri için. Anlıyorum ee, yayından Anlı... sonra mı arayacağım ben sizi tekrar Yok arkadaşlarımız size ulaşırlar hiç Merak, merak et etmeyin, etmeyin. Nerede olur. olsanız sizi bulurlar Öyle ya da böyle şu, bir şekilde Şu, şu anda İvedik Organize'deyim ben Peki efendim kolay gelsin diyoruz hayırlı işler Sağ olun iyi yayınlar Sağ olun hoşçakalın Canım biz de dün İvedik Organize'ye gittik Oradan Nasıl şeye var? gittik Hurdacılar sitesine gittik hiç gıkımız çıkmadı Kendine güvenen adam işte Allah Allah Ben İvedik Organize'deyim gelin burada bulun diyor He. Benim 40 kişi çalışıyor demiş ne kadar güzel. Bir meydan okuma. Bir meydan okuma sanatı. Richard Bronson. O da niye böyle bir şey? Kimin adı Richard şeydi? Dedesinin adı mıydı? Dedesinin ne? adı abi. Dedesinin adı. Charles Bronson'un da dedesi olur. Amcazade olduklarını <gülüyor> iki Herhalde dakika önce söylemiştim. Doğru. <gülüyor> aman ne kadar güzel. Aman ne kadar hoş. Aman ne kadar fevkalade. Evet bir programımızın daha burada sonuna geldik. Hadi gidelim. Nereye gidiyoruz ya? Dur otur otur. İvediye çağırmadılar ya, mı bize? İvedik organizeden çağırıyorlar. Bak ondan sonra gün içinde aklıma geldi şunu şunu söylemedik. A eşek kafam. Keşke niye söylemedik? A, bunlar hep, hep hep bunlar konuşuldu. Yok. Akın hiç... bugün şeylerde. Ben onu esnaneyi. Şüneyt Akın ve Deniz Baykal. Şüneyt <gülüyor> <gülüyor> Akın da köşkleri demiş herhalde. Hadi canım. O da Adaylı'ndan koyuyor. Ne yapıyor? Öyle bir şey var. 28 Şubat'ta vizyona girecek Kulyabani filminde. 28 Şubat'ta girmesi bana biraz... Manidar böyle... mı? Hmm. Zamanlaması mı manidar? Yoksa nesi manidar? Bu bildiğimiz yani Gulyabani'nin yeni çekimi mi? Yeni çekimleri Evet de... herhalde o. Süt kardeşler Gulyabani abi değil evet, mi? Evet. Israrla isteyiniz. Cüneyt Arkın hangi rolü oynayacakmış? Orada bu? oynayacakmış. Şahin Bey karakterini oynayacakmış. Şahin Bey. Hı, ünlü Hayır. yapımcı Şahin Bey. Pardon da Gulyabani'de ünlü yapımcı <gülüyor> Şahin, Şahin Bey diye yok. bir şey yok ya. Şahin ne? Diye böyle bir sahnede hatırlamıyorum. Ee, senaryo yazması için. Bu, bu başka ya. Bu başkaymış. Şahin Bey. Şahin Bey hazır olun. Şüneyt Arkın demek ki iyi yani. Durumu, Durumu çok iyi. Iyi. iyi. Durumu iyi yani. Durumu Saçları iyi. beyazladı. Biz başka bir adama dönüştük. Onun da ekmeğini yiyeceğiz birkaç senede demiş. Sevgili dinleyiciler güzel bir perşembe günü olsun. Hava güzel. Sizin de haliniz Ruh haliniz güzel olursa, bugünün mükemmel olmaması için hiçbir neden göremiyorum. Çünkü ortam her şeye hazır. Yarın sabahta ne mükemmellikler yaptınız, ne şovlar yaptınız bize anlatırsınız. Modern sabahların son şarkısı, şu anda aynısını yapmaya başladığımız Stevie Wonder, Superstitious,